Evet Açık Radyo Açık Dergi programındasınız şimdi programın başında da duyurduğumuz gibi 14. Uluslararası Gezici Film Mor Kadın Filmleri Festivali telefon konuğumuz olacak şimdi ee, festivalin koordinatörü Melek Özman telefon hattımızda şimdi Melek Hanım merhaba Merhaba Hoş geldiniz yayınımıza Evet bir basın toplantısıyla duyurdunuz aslında 14.sünü düzenleyeceğiniz bu festivalin içeriğine dair bütün bilgileri kadın dayanışması yaşatır diyorsunuz bu yıl 12 Mart'ta yola çıkacak 7 şehirde 7 hafta boyunca filmler gösteriliyor olacak Öncelikle bir şeyi sormak isterim 14 yıl oldu nasıl hissediyorsunuz acaba? Dinliyorum ki hem çok çabuk geçti. biz bazen zor olduğu zamanlar çok uzun zaman sürdü gibi. Evet. ama 14 yıl hani sürekli olarak tabii ki her yılın başında Türkiye'de koşullar çok belirsiz. Hepimiz yani hayatı devam ettirmeye çalışıyoruz ama yarın ne olacağını bilemediğimiz zamanlar en kötü ihtimal sokağa perde asar yine de yaparız diye her yıl öyle yola çıktık ama her yıl festival yapabilmek de mümkün oldu neyse ki. Hı hı. Ama hakikaten bazen her şeyin içi boşalıyor ama yani kadın dayanışması içi boş bir slogan değil gerçekten bizim için çünkü biz bu dayanış kadın dayanışması olmasaydı on dördüncü yıla gelemezdik. Hı. E bu yılda işte kadın dayanışmasıyla on dörtüncü yılda yedi hani işte yedi hafta mor diyoruz. Dolayısıyla kadın dayanışması böyle yaşasın demeyelim de artık. Yaşatır diyelim, biz yaşatalım diye de bu yılın teması kadın dayanışması yaşatır dedik. Evet, temaya da tekrar döneceğiz. 14. yılla bir başlamış olduk. 30, 30 şehirde yetmişten çok film diyoruz. Aslında örneğin ilk yıllarına baktığımız zaman 3 şehre yayıldığı zamanları da biliyoruz. Film morun. Ee, nasıl oldu da bu kadar? İki şehirle başladık. İstanbul evet. Diyarbakır. İkinci sene İstanbul Diyarbakır'dı. Ondan sonra yayıldı. Ya, ya hani işte hani kadın dayanışması diyorum ya yani kadınlar dünyanın her yerinde zorluklar yaşıyorlar ama mesela bu sene 300'ün üzerinde film başvurdu festivali. Hı hı. Tabii ki yer ve program kısıtlarından dolayı hepsini alamadık 70 filmle e, bu yıl e, işte festival başlayacak, sürecek. Hı hı. ama birçok ilde kadın örgütleri var artık ve onlar aslında o şehirlerdeki festivali onlar organize ediyorlar onlar bizi davet ediyorlar ve oradaki her şey onların emeği aslında biz programı ve festivali filmleri götürüyoruz diyeyim hı hı. dolayısıyla hani her geçen yıl film sayısı arttığı gibi işte festivalin davet davet yani kadın örgütü sayısı artıyor biz sadece kadın örgütlerin ortaklığıyla yapıyoruz festivali bu arada hı hı. o yüzden de her yıl artık o hani bildiği kadar şehre gidiyoruz. Mesela bu yıl gidemediğimiz birkaç şehir seneye gitmek üzere bekliyor. Hmm. Yani e, böyle planlar da var şimdiden hazırlık evet, yaptığınızı evet. diyebiliriz. E, Filmor'un ortaya çıkış aşamasına bir dönmek isterim. E, kadın yönetmenler e, aslında kadın yönetmen sayısının azlığı ve aynı zamanda e, kadınların başarılarının da konuşulabileceği bir ihtimal üzerinden ortaya çıkmıştı Filmor. E, sizce bu kadar yıl içinde 14 yılda nasıl katkıları oldu Filmor'un hem sinema dünyasına hem Türkiye'deki kadın yönetmenler tarafında meselede hem de bilmem bir şeyi değiştirmek açısından? Evet o da böyle ikili bir şey galiba. Bazen diyoruz ki yani ni tarafından bakarsak öyle galiba Türkiye'de kadınlar için bazı koşullar gerçekten geriye de gidebiliyor. Öyle zamanlarda biraz üzülüyoruz yani hani kadınların hayatı çok da fazla değişmiyor. Bütün bunlar acaba bir yere gitmiyor mu diye ama diğer taraftan yapılan her işin de hani biz içinden de tanık oluyoruz yarattığı değişime. E galiba hep bu alanda böyle çok büyük yani nasıl derler devasa değişimler beklemeden o yolları taşları örmeye devam etmek gerek. Hmm. Çünkü hani hepimiz muhakkak birbirimize güç veriyoruz. Hem dayanışmayla hem çok uzaktan birebir dayanışma olmadığımız kadınlara da bir yerde yapılan bir şey. inanıyoruz ki başka bir yerde bir şey yapma enerjisi katıyor kadınlara. Böyle bir o direnç ve umut veriyor. Hmm. Yani yapıyoruz. Dünyanın yerinde yapılan bir filmin diğer ülkede film yapma üretimine de bir moral desteği olduğu gibi. Dolayısıyla aslında ama hani somut olarak şöyle bir şey var. Kadın filmleri festivalleri bu konuda yapılan araştırmalar var. Bütün dünyada kadınların sinemadaki üretme motivasyonuna ciddi katkıları var. Çünkü biz birebir çok yönetmenden duyduk. Yani ben film var diye film yaptım diyebiliyorlar mesela. Çünkü kadınlara dair bir tema anlatacak ya da başka bir dille anlatacak. sinemanın onun tas katı bir dili var. erkek egemen bir dili var. Hı hı. Onun dışında bir üretim. Ee, insanlar birileriyle paylaşmak için filmi yaparlar ve bunu hiçbir festival göstermez. Yapsam da beni kimse dinlemez diye bir kadınları geri durduran üretimden hani bir moralsizlik yapan bir e Durum var, onu aşmaya yardım ediyor Gal galiba kadın filmleri festivalleri. Biz en çok buna tanık oluyoruz. Hı hı. bu benim filmimi gösterir, işte film orada gösterir ya da işte başka kadın filmleri festivallerinde diye böyle bir katkısı oluyor. E başka şu katkıları oluyor. Mesela festival aynı zamanda bir iletişim ve buluşma alanı, sinema yapanlar, ustalar, yeni başlayanlar, e, sinema yapma işte hayali isteği olanlar. Ee, bir araya geliyor festivalde orada böyle dayanışmalar işbirlikleri efendim söyleyeyim hani birlikte üretme şeyleri ne bileyim ilişkileri kurulabiliyor böyle bir buluşma alanı olması önemli hı hı. gittiğimiz şehirlerde zaten bambaşka biz en çok hani laf aramızda radyoda söylüyorum laf aramızda olur mu ama hı hı. E, gezici festivali seviyoruz çünkü o şehirlerde yani iki gün boyunca süren belki de tek şey tabii ki tek kadın filmleri festivali ama nadir kadın etkinliklerinden biri olarak şehirdeki bütün kadınlar için böyle moral veren güç veren bir araya getiren bir şey oluyor. Dolayısıyla hani şeye bakmayalım evet yani genel resimde baktığımızda kadınların hukuk, hukuktan tutun ekonomiye kadar bir sürü alanda sinemada da öyle. Hala sinemada çok feci kadın temsilleri var işte altın bamya ile eleştiriyoruz bir yığın çaba var bu konuda ama değişmiyor. Hala bir hani ergen oğlan çocuğu mizahı dediğimiz eril bir mizah yani işte e var filmlerde. Ama diğer taraftan bu genel hessimdeki şeye bakmadan biz herhalde yola devam etmeliyiz her alanda, sinemada her yerde. Çünkü e, kadınlar değişiyor. Kadınlar hayatlarını değiştirmek istiyor. Bu alanda bir şey var. E, Umut orada galiba. Ama e, mevcut düzenden, eski, her şeyin eskisi gibi e, sürmesinden çıkarı olanlar ki onlar da çoğunlukla erkekler. E, onlar da her şey eskisi gibi sürsün istiyor. Bu çatışmanın kötü sonuçlarını yaşıyoruz. Yoksa artık daha çok kadın her alanda üretmek, söylemek, e, hayatı değiştirmek istiyor. Düşlediği gibi yaşamak istiyor. Bunun çabasının çok yaygın olduğunu görebiliyoruz. Evet, içeriden. evet En azından e, koşmak lazım diyorsunuz durmadan galiba. E, yani bu da bu önemli Önemli yürümeye, bir bir vurgu. Zaman ama yürümeye devam etmek <gülüyor> lazım. Evet. Ee, bunun dışında bölümlerden bir bahsetmek isterim ben. Kadınlar sinema yapıyor e, bölümü var. E, yeni gelecek filmler var tabii orada da. E, yeni başlayanlardan ustalara. Bunun dışında kadın dayanışması yaşatır zaten temayla da aynı ismi taşıyan filmler olacak burada. Toplu gösterimi olacak Şantal. Akerman'ın e, 2015'te aramızdan ayrılmıştı e, kendisi ünlü kadın yönetmen demek lazım galiba. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da kadınların sineması kadınlar vardır. Bunun dışında atölye, panel ve söyleşiler eklemişsiniz. Kadın cinayetleri nasıl önlenebilir? E, kadın cinayetleri nasıl filmleştirilmeli gibi başlıklar olacak. Video art seçkisi olduğunu görüyoruz. Bunun dışında yani sadece sinema değil ama sinemanın pek çok kolunu... ...en azından görüntünün pek çok kolunu kapsayan bir... E, ...etkinlikler ve filmler serisi var... ...8. Altın Bamya ödülleri geliyor... ...bunun dışında yine... ...festivalin etkinliklerinden biri olarak... Ee, ...geçen yılda... ...yani aslında 8 yıldır veriyorsunuz bunu da... ...bununla ilgili bir geri dönüş alıyor musunuz? Bir taraftan cinsiyetçi... ...ve bu cinsiyetçiliği pekiştiren... ...filmlere ya da kurumlara ya da kişilere... ...verdiğiniz bir ödül bu... Ee, ...geri dönüş aldınız mı hiç? ...eleştiri yok canım ben öyle biri değilim falan... ...diyen biri oldu mu size? Evet onun genel bakınca aslında hala o mizahın cilsi mizahın sürdüğünü hani son teşirci, tacirci bir mizah anlayısıyla böyle üçüncüsü dördüncüsü yapılan filmlerin sürdüğünü görüyoruz evet. ama diğer taraftan o, yani çok reaksiyon aldı altın bamya sinemacılardan yani hiçbiri yok sayamadı ve ee, orada tepki olduğu tartıştık ilk dönemler ama şöyle şeyler var herkesin hani bilmesini isterim ki birçok yönetmen senaryosunu gönderip önden bakın bunun altın bağımlı almamdı mı bir, bir bakar mısınız o gözle diye jüriye böyle danışanlar bir müdür törenine gelenler oldu biliyorsunuz gelip özür dileyip bir daha yapmayacağım bunu diyenler nefes ekibi mesela kalbimize hemen biz böyle filmiyle affettik yani hemen <gülüyor> gönlümüzü kazandılar ee, yani böyle gerçekten eleştiri alan yani böyle genel bizim bir halimiz var diye de eleştiriye hemen reaksiyon veririz. <gülüyor> Altmam ya da değişim için bir eleştiri aslında. E reaksiyon verme alışkanlığını sürdürenler de oluyor ama aynı zamanda o eleştiriyi alan yani umutlu e, haberler yönetmenler olduğunda söylemem lazım. Evet. Ee... Bu da bir kazanım diyelim bence. Evet. Ee, bunun dışında Pera Müzesi, İtalyan Kültür Merkezi, Aynalı Geçit ve İstanbul Modern'de gösterilecek e, filmler ve 12-20 Mart tarihleri arasında devam edecek. 8 gün sürecek bir e, festival bu. E, bunun dışında da Hatay'a, Adana'ya, Bodrum'a, İzmir'e ve pek çok şehre gidiyor Van'a gidecek. Mesela gideceği şehirlerden biri de Van. Ve dediğiniz gibi pek çok kadının emeği geçecek bu festivalde. Sizin eklemek istediğiniz bir şey olur mu acaba? Festivalle ilgili bizim... Çok fazla detay var bu arada. Hem filmleri incelemek evet. için hem de bütün e, aslında meselelere bakmak için e, herkesin bir internet sitesine bakmasını öneririm ben kendi adıma. Evet. Biz sizi bulmuşken. Oradan evet. detaylı bilgi alabilirler. Yani filmor.org'tan e, festival bütün programı, festival sayfalarından programı, etkinlikleri görebilirler. Hı hı. Onun dışında bu sene Altın Bamya izleyici oylamasıyla e, sahibini bulacak. Altın Bamya filmi bu yılın. Onun için altın halk oylamasının yani ada halk oylamasının neyse yani online evet. oylamanın sürdüğünü söylemeliyiz. Oradan oylarını verebilirler. Çünkü yani biz hem gerçekten artık izleyici karar versin ve daha izleyicinin gözünde nasıl e, göründüğünü görsün filmler, e, yönetmenler istiyoruz filmlerinin, yani film ekipleri. Aynı zamanda da gerçekten bu filmleri izle artık izlemeye bir isyanı var Altın Bamya jürisinin. İzleyiciden bu konuda hani Bamya da tuzları olsun diyerek artık oylamayı izleyicilere bırakacağız. Biz sadece ön adaylar belirleyeceğiz bundan sonra özel ödülleri vereceğiz. Festival programının detaylarını da işte Filmor.org'dan izleyebilirler. <Gülüyor> bazı salonlar ücretsiz, bazı salonlar kendi koşulları dolayısıyla biletli. Ama izleyicilere biz 50 TL'lik festival kartlarını, Filmor festival kartlarını almalarını öneriyoruz. Tüm salonlarda ve bütün festival boyunca geçerli olacak. Gezici gösterimler ücretsiz. Tabii. Evet. Bir haftalık e, film festivali için. Evet. Gezici Film O Kadın Filmleri festivaliyle konuştuk. Aslında Melek Özman e, hattımızın diğer ucundaydı. Teşekkür ederiz Melek Hanım katkınız için. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin size. Hepimize iyi şanslar. Evet. Hepimize. Hoşçakalın.